Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Bu hafta ise konumuz iklim. Change.org Türkiye iklim kriziyle ilgili haberlerin ve kampanyaların değerlendiği iklim bültenini yayınladı. Artık Kasım sayısı da çıktı. Bültenin bu Kasım sayısında dünya liderlerinin İngiltere'de bir araya geldiği 13 Kasım'da biten COP26 yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı ile ilgili değerlendirmeler var bültende. iki haftalık konferansın sonunda liderler imzaladıkları Glasgow İklim Paktı'nı duyurdu. COP26 kimi için bir başarı olarak ele alınsa da kimi içinse bir hayal kırıklığından öteye geçemedi. Bu ifadenin yer aldığı bültende ülkelerin taahhütleri ise şu şekilde sıralanmış. İlk olarak kömürden çıkış kapsamında 25 ülke ve kamu bankası artık fosil yakıt projelerini desteklemeyi bırakıp yenilenebilir enerji finansmanına destek sağlayacağını açıkladı. İkincisi Güney Afrika ile imzalanan 8,5 milyar dolarlık adil dönüşüm fonu, iklim yatırım fonu ve Asya Kalkınma Bankası gibi finansal kurumların kömürden erken çıkış mekanizmaları için ayıracağı fonlar da İddialı artış taahhütleri kömürden çıkış hedefi koyan ülkelerin finansman kaynaklarına erişimi konusunda da destek göreceğine gösteriyor. Ek olarak en çok kömür kullanan ülkelerden Güney Kore, Endonezya ve Vietnam ilk kez kömür kullanımını kaldırma veya yeni kömürlü santral inşa etmeme sözü verdi. Diğer yandan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 124 ülke lideri ormanlar ve arazi kullanımı konusunda bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyona göre 2030 yılına kadar ormansızlaştırmanın durdurulması taahhüdü verildi. Son olarak Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Japonya, Belçika, Danimarka, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri 2021 2025 yılları arasında kullanılmak üzere iklim değişikliği ve ormanların korunmasına ilişkin 12 milyar dolar finansal destek taahhüdünde bulundu. Finansal destekler 2030 yılından önce Ormansızlaşmaya karşı somut adımlar atılması ve çalışmaların yapılması amacıyla kullanılacak. Ayrıca 15 kurumun Türkiye'ye çağrı yaptığını da belirten Change.org Türkiye ekibi bültene şu sözlerle devam ediyor. COP26 bitmeden kömürden çıkış tarihi açıklanmalı. Türkiye 2053 net sıfır hedefine de kararlıysa şayet, Kömürden çıkış tarihi de açıklamak zorunda. Çünkü söz konusu rapor gösteriyor ki mevcut politikalarla bu hedefi yakalamamız imkansız. Türkiye'nin acilen kömürden çıkış tarihini belirleyip küresel işbirliklerine katılması gerekiyor. Karbon nötr Türkiye yolunda ilk adım kömürden çıkış 2030 raporuna göre mevcut kömür teşviklerinin kaldırılması ve kirleten öder ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılması ile en geç 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısına neden olan kömürden çıkış mümkün. Bülten'de Türkiye'nin 14 farklı noktasında COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için buluşan çevre gönüllülerinin COP'ta buluşan ülkeleri fosil yakıtlardan kurtarmaya çağırdığı belirtiliyor ve iklim kriziyle ilgili iki kampanyadan bahsedilmiş. Bunlardan birincisi Adana'da Korunmakta olan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanında yapılması planlanan Hunutlu Kömürlü Termik Santrali'ne karşı devam eden kampanya. Bu kampanya Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresinde. İkincisi ise Muğla Akbelen'de yaşlı kızıl çamlar kesilerek yapılmak istenen maden projesinin iptal edilmesi için devam eden kampanya. Bu kampanya ise Change.org Taksim İkizköy direniyor adresinde. Burada ağaçları kömür çıkarmak için kesmek istiyorlar. Bültende ayrıca change.org/taksim iklim acil durumu adresinde devam eden genç iklim aktivistlerinin yürüttüğü kampanyadaki gelişmelere de yer veriliyor. COP26'da bir araya gelen liderlerden boş vaatler değil, bağlayıcı yasalar, kararlı ve anlamlı adımlar talep ediyor genç iklim aktivistleri. COP26 People Summit'e katıldılar karbonsuz bir gelecek için başlattıkları kampanyayı ve taleplerini de anlattılar. Geç iklim aktivistleri küresel iklim görevlerinin ardından 9 Kasım Salı günü voleybol maçına katıldı ve karbonsuz gelecek taleplerini tekrarlayarak hem sporcuların hem de izleyicilerin iklim kriziyle mücadelede desteğini istedi. Bu konuda bir pankart açtılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiler 5 Kasım Cuma günü. Ve İstanbul'un iklim vizyonunu açıkladığı ve genç iklim aktivistleriyle buluştuğu bir gündü. İklim aktivistleri İmamoğlu'ndan İstanbul'un net sıfır politikalarının hayata geçirilmesini talep etti. Ekrem İmamoğlu Karbon Sıfır Dünya 1 pankartına kesinlikle notuyla imza attı ve Karbon Sıfır politikalarını destekleme ve uygulama taahhüdünde bulundu. Türkiye Genç İklim Hareketi'ne dahil olan gençlerin Karbon Sıfır bir gelecek için başlattığı ve liderlerden, İklim acil durumu ilan etmeleri istedikleri kampanyada Change.org Taksim iklim acil durumu adresinde. Change.org Türkiye ayrıca iklimle ilgili kampanya paylaşımlarına ağırlık verdiği sosyal medya hesaplarını da duyurdu. Change.org Türkiye iklim Instagram hesabı Change.tr alt çizgi iklim Twitter ise Change.tr alt çizgi iklim adreslerinde. Evet, hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ekip olarak Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz esme. Sadece bugünkü değil.